İbrahim Ethem bir gün maiyetiyle ova gitmişti. Kumandanlar, vezirler ve kendisi atlarla bir ovayı tarayıp giderlerken önlerine bir geyik çıktı. Hepsi geyiğin arkasından atlarla kovalıyorlardı. Geyik çok hızlı kaçıyordu. Diğer atlar geride kalmış. İbrahim Ethem'in atı çok yavuz, çok hızlı koşuyordu. Geyik her nereye gittiyse önünü atla çevirdi. Geriden atlılar geliyordu. Geyik yorulmuştu. Ve geriye döndü İbrahim Ethem'e. Senin Allah'tan korkun yok mu? Allah'tan kork. Beni niçin kovalıyorsun? ''Sen Rabbını memnun edebildin mi? Beni kovalayacağına nefsini kovala.'' İbrahim Ethem geyi bırakmış geri dönmüştü. Gözleri dolu dolu. Gözlerinden yaşlar geliyordu. Ağlar vaziyetteydi. Vezirler, komandanlar görmesin diye gözlerini sildi. Ağlamamak ve gözleri yaşarmaması için... Kendi kendini zor zapt ediyordu. Sarayına geldi. Uzun müddet ava gitmedi. Vezirler, kumandanlar geldiler. Filan mevkide çok güzel av var, açılırsın. Burada canın sıkılıyor. Gel illa ava gidelim diyerek İbrahim Ethem'i teselli için ava götürdüler. İbrahim Ethem avdaki halinden haberleri yoktu. Avda bir yerde oturmuş yemek yiyorlardı. Bir kuş uçtu geldi. Sofranın içindeki bir ekmek parçasını gagasıyla kaptı ve havalandı. Herkes kuşu vurmak için oklarına davrandılar. İbrahimet hem durun, ok atmayın diye çağırdı. Herkes durdu. Bu kuş ekmek yemez. Bu ekmeği nereye götürüyor? Dikkat edin dedi. Kuş ekmeği götürdü. Yere doğru alçaldı, ekmeği yere attı ve uçup gitti. İbrahim Ethem yanındakilere kuşun ekmeği attığı yere gidelim dedi. En önde İbrahim Ethem hepsi oraya doğru hızla koştular. İbrahim Ethem dize kadar yere batıyor, gittikçe gömülüyordu. Orası bir bataklıktı. Adamları hemen İbrahim Etemi geri çıkardılar. Ekmeğin atıldığı yere baktılar ki canlı bir adam gırtlağına kadar balçığa, bataklığa ve çamura gömülmüş. Uzun bir sırık getirdiler. Sırığın ucunu adama tutturdular. Adam sırığa iyice sarıldı. Adamı çeke çeke çıkardılar. İbrahim Ethem adama sordu. Buraya nasıl düştün? Adam ise. Ben avcıyım. Bir kuşu okla yaraladım. Kuş zor uçuyordu. Kuşu tutayım diye var hızımla koşuyordum. Ben de bu yerin bataklık olduğunu bilmiyordum. Bataklığa gömüldüğümün farkında değildim. Bataklıktan kendimi kurtaramadım. Nihayet. ...gırtlağıma kadar gömüldüm. Burada açlıktan... ...susuzluktan ölecektim. O gördüğünüz kuş... ...bana her gün gagasıyla... ...ekmek getirir... ...önüme atar... ...ben onu yerim. Günlerce... ...bu böyle devam etti. Çok susadım... ...ama bataklığın içi soğuk... ...ve serindi. Nihayet... ...dayanamayacak duruma geldim... Siz geldiniz dedi. İbrahim Ethem yine bir köşeye çekilmiş. Derin derin düşünüyordu Allah'ım ne hikmettir. Bir kuş bir insanı nasıl besler? Bir kuş bir insanın yemesi için ekmek taşısın onu beslesin. Sen bu kuşları hayvanları insanoğluna hizmet için yaratmışsın. İnsanoğlunu ölümden kurtarıyor. O bir kuş bense bir sultanım. O zorda kalanlara yardım ediyor. Ben onları avlıyorum. Bu bana bir ihtar olsa gerek diye düşündü. Bataklıktan çıkardıkları adamla beraber saraya geldiler. İbrahim Ethem odasına girdi. Günlerce ağladı. Ağladı, dışarı çıkmadı. Evet, yine. Bir gün derviş kılıklı bir adam geldi. İbrahim Ethem ona, ne istiyorsun yabancı, dileğin nedir? Bu handa konaklamaya geldim. İbrahim Ethem ise, sen ne istediğinin farkında mısın? Burası han değil, benim sarayım. Derviş ise senden evvel burada kim vardı? İbrahim Ethem, babam. Derviş ya ondan evvel onun babası. Ondan da evvel onun babası herhalde. O kadar insanın konup göçtüğü yer han değildir de nedir? Ama istemezsen sen bilirsin. İbrahim Ethem, hey bekle bekle geliyorum. ...adam atını sürdü. İbrahim Ethem arkasından koşup... ...dur, dur anladım, anladım. Ne anladın? Aradığım sensin. Artık yakanı bırakmam. Derdime derman sen olursun. Sana ancak dermanın... ...nerede olduğunu söyleyebilirim. Nerede? Nerede? Senin içinde... ...gönlünün derinliklerinde... Yeter, ne olur yeter. Bu acımın çaresini gösterin. Razıyım, ne olursa razıyım. Ben gidiyorum. Dur, ben de geliyorum. Bekleyemem. Ecel gelse bekleyebilir misin? İbrahim Ethem Bir saatlik müsaade. Annemin elini öpmek. Ailem ve çocuklarımla vedalaşmak. Vezirime veda etmek. Soyunu dökünmek. Ve hemen koşup gelmek için bir saat beklemeni istiyorum. Derviş ise pazarlıksız geleceksen gel. Pazarlıksız öyle mi? Öyle. Hatta ciğerini söküp bırakman mümkün olsa bile. Ne duruyorsun? Yaradanına dön. Sorguçlarla, tahtlarla oynama. Büyük sultanla... Büyük Sultan'la kimsin sen yoksa kızır mısın? Sana kim gibi, ne gibi görünüyorsam oyum dedi İbrahim Ethem. Ve koşarak geldi. Annesinin elini öptü. Ailesi ve çocuklarıyla vedalaştı. Koşa koşa adamın yanına döndü. Adam kaybolmuştu. Onun insan olmadığını, kendisini ikaz için gelen melek olduğunu anladı. Bu olayın etkisi daha da artmıştı. Ve yine deniz kenarında oturmuş, dikiş dikmekle uğraşırken... ...balıkçının biri İbrahim Ethem'e... ''Diktin, niye söküyorsun?'' ''Söktün, niye dikiyorsun?'' ''Ver de ben dikeyim, ben balıkçıyım, elim yatkındır, seyrediyorum, uğraşıp duruyorsun.'' dedi. İbrahim Ethem ise ''Nefsimi meşgul ediyorum, ben onu meşgul etmesem o beni meşgul edecek.'' Balıkçı ise ''Nedir şu nefis, nefis dediğin şey yalnız sende mi var, senden başka bir şey mi?'' Hem benim hem ben değilim. Ben balıkçıyım, benim kayığım dediğim zaman ben ayrı kayık ayrı değil mi? İbrahim et hem cevaben o hem sen olursun hem senin dışında bir sen. Benim aklımı karıştırma. Nefis ruhumu yoksa İbrahim et ise Ruhun karşısında olan, nefis gece ise ruh gündüzdür. Hakikatta ayağına takılmış bir kelepçe gibidir. Seni hak yolundan geri koyar. İnsanın hem kazanmasına hem de mahvolmasına sebep olur. Ne kadar derin, asıl derinlik onun altında. Anlat, vazgeç. Sen Allah'a perde olanları aralamaya, kaldırmaya çalış. Parmaklarınla, dişlerinle yırt. Nasıl yırtılır? Onu bir balık ağı gibi parçalamak için heveslerden vazgeçmek, her şeyi dostun yoluna sermek lazımdır. Ben İbrahim Ethem değilim ki tacımı tahtımı bir vuruşta, Yerle bir edeyim, dağlara çekileyim, sırtımda odun taşıyayım. Sen İbrahim Ethem'i nereden biliyorsun? Herkesin dilinde onun hikayesi, saltanatını terk edişi. Boşuna terk etmiş tacını, tahtını. Meramı dillere destan olmakmış. Gayesi yine şöhret. Ha şöyle... Ha böyle şöhret. Sahtekâr Ethem. Şöhrette afet vardır. Mürayi İbrahim Ethem. Niye bu kadar yükleniyorsun? Zavallı ne yapabilirdi? Namsız, nişansız kalmanın... ...silinip gitmenin çaresine bakmalıydı. Bir defa sultan olmuş... Ondan sonra nasıl gizlesin kendini? Gizlenmesini bilseydi. Sultan kürkünün içinde bile gizlenirdi. Eksik adammış. Velhasıl. Öleceğiz ama sanki hiç ölmeyecekmiş gibiyiz. Birisi ölüyor. Fakat hazırlığımızda bir değişiklik yok. Her evin bahçesine mezarlık yapılsa... Her baktığımız şeyde her nefis ölümü tadacaktır yazsa yine hakkıyla anlayamayız. Peki nasıl olmalı? Son nefeste nasıl olacaksa hep öyle olmalıdır. Ölüm deyince aklıma oğlum geliyor. Beş yaşında bir oğlum vardı. Şu denizin kenarında oynarken denize düştü. Günlerce aradı, bulamadı. Bir gün balık ağımın içinde onu buldum. Bu iş niye böyle oldu diye annesi çıldırdı. İbrahim Eten ise, sus, mal sahibi sen misin? Kendi iraden olmadan, bedavadan elde ettiklerin... Elinden alındığı zaman neden isyan ediyorsun? Nasıl oluyor da Allah'a hesap sormaya kalkıyorsun? Yaradan, yaşatan, rızık veren, alan Allahu Teala'dır. İsyan etmek bizim ne haddimize? Çıldıran anne bilsin ki merhamet sahibi kendi değil. Allah. Dikenli yavrusunu bağrına basan kirpiye, yuvasında çağrışan yavrularını beslemek için can siperane uçan, şu kuşlara merhameti bağışlayan Rabbim değil midir? Rahmetinin kuşatmadığı hiçbir yer kalmamışken, kendi kaybımıza üzülmeye hakkımız yok. Ona malik olanlar, neden yoksun? Ondan yoksun olanlar neye maliktir? Ağla, ağla, ağlamak rahmettir. Adam ağlıyordu. Ağlamayan ne bilir dedi. Balıkçı, Allah'tan korkmak ve sevmek istiyorum. Ve İbrahim'e temizle. Sevgiden büyük korkumu olur, asıl sevilenden korkulur.